Neden oluşur? İtikat, kavl, amel. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Salih amellerden artar, masiyetlerden azalır. İman da 70 kusur parçadır. Bazı parçalar olması olmazdır. Bazı parçalar ne yapar? Dini, imanı mükemmelleştirir. Ehli sünnet bunun üzerine icma etmiştir. Bu da sahabanın kavullarıdır. Sahaba ve oğulara tabi alan. Etiba'u tabi'in ve immetül huda ve din. Bu, bu meselede ehli i Sünnet'in ihtilafi yoktur elhamdülillah. 1400 senedir bize zincirleme böyle geliyor. Bir kısım Ehl-i Sünnet'e muhalifler iki taraf olmuşlar. İfrat, tefrit, Ehl-i Sünnet ortaya alın orta yol sırat-ı müstakim sırat-ı müstakimden çıkıyor? cennete onun için biz işimizi sağlam almışız elhamdülillah işimizi sünnet olarak işimizi zincirleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayandırmışız bu taraf ne diyor bir günah işlesen ne olur senin imanın gider o bir tarafta ne diyor iman iman Yeter ki imana gir, ne günah işlersen işle, sen kurtarmayacaksın. İki taraf yücüdür. Biri diyor, iman hiç bozulmaz. Ben iman ettim dedin, senle Resulullah'ın, Abubakır'ın, hatta Cibril'in imanı aynendir. Bir kısmı ne diyor? Hayır, sen imana girdin, dört dördlük olacaksın. İmanı bozan bir şey yaptın, yani imanın eksilten de bir şey yapsan, sen imandan çıkarsın. Iki bir kısmı diyor amelden bir emel 77 şübenin bir şübesini iptal edemez. İptal etsin sen ateştasın. O birisi ne diyor? 77 şübenin imanı ameli şert değil. Bak mesele nerededir? Savaş nerededir savaş? Fırkalar arasında el sünnette cephe almışlar emel meselesindedir. Bir kısmı o da harici temsil eden ne diyorlar? Amel olması olmazdır. Öyle olması olmazdır. Yetmiş yedi şübe ameldendir diyor. Yani dedikçe imatatil eza'an tarih yoldan bir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi yoldan bir aziyeti çeksen bu imanı nedir? Mükemmel bir ameldir. Bir şübedir. Onu bile tercih etsen diyor ne olur? Sen imandan çıkarsın. O bir üç taraf mürciye ne diyor? Amel şert değil. Amel şert değil. Yeter ki sen şehadet getir, dilinle ikrar et, kalbinde inan, amel şert değil. Hatta la ilahe illallah'tan sonraki amelleri hiçbirisinin önemli değil. Namaz bile amel etmesen olur diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ki taraf üç. Ehl-i sünnet nedir? Ortay oldu. Şimdi burada bir sorunumuz yoktur. Sorunumuz var. Bir kısım grup çıkıyor. Hem biz ehli sünnetiz diyorlar. Hem kitap sünnetten amel ediyoruz diyorlar. Hem de iman şert değil diyorlar. şart i kemaldır. Amel. Şert değil. imanın bir parça değil ama çamal. İmanı mükemmelleştirir ameller. E bu da Nedir? Binne-i Mürciye'dir. Ama nedir? Kılıfını uydurmuşlar. İrca'yı uyduruyorlar. Kılıfını Ehl-i Sünnet'in barrak şeylerini alıyorlar. E, musammelerini alıyorlar. İsimlerini, tabirlerini alıyorlar. Ön plana sürüyorlar. Arkadan da ameli için boşaltıyorlar. İmanın içini boşaltıyorlar. Amel diyorlar şer-tikemaldir. Arkadaşlar, kim dese Amel, mutlak olarak şert-i kemaldır, birinin o murciğedir. Ama ehli Sünnet ne diyor? Amelin bir kısmı olmasa olmazdır, bir kısmı şert-i O da nedir? Resulullah şübelerde açıklamış. Yetmiş kusur şübedir. La ilahe illallah yoldan aziyeti çekme. Bunun aralarında uçurum kaderi şübeler var. Bir kısmı olmasa olmazdır. Bir kısmı nedir? İmanı mükemmelleştirir. Onu terk etsen, imandan çıkmazsın ama imanın zayıftır. Azalmış imanın zayıf bir Müslüman olursun. İman dairesinden çıkarsın, İslam dairesine girersin. İmanın mertebelerinde anlatmıştık ya. İşte mesele o kadar basittir. Ehl-i Sünnet bu konuda hiçbir sorunu yoktur elhamdülillah. Ap açık, ayağını sağlam yere basırız, yürüyüler, bir de sağlam imamların eteğine sımsıkı sarılmışız, sırat müstakim üzerine gidiyoruz. Sırat müstakimden geçen, sırat köprüsünden de geçer. Bunu böyle bilin. Onu hiç alimler ne demişler? Dünyada bir cennet var, ona girmesen ahiretin cennetine giremezsin. Bu dünyada sırat müstakim üzerine amel ettin, o bir dünyada sırat köprüsünden geçersin. Bu dünyada zigzag yaptın, dalalat yollarına girdin, o dünyada da Şeyden aşağı düşersin. Sırat köprüsünden nereye düşersin aşağıya? Cehenneme. Düşmesen bazı amellerin seni kurtarsa bile kancalar var seni çeker içeri. Çünkü sen dünyada Sırat müstakim üzerinde değilmişsin. Onun için bizler elhamdülillah ehli sünnet olarak bu konuda bir müşkületimiz yoktu. Bura kadar güzel dedik. Geçen derste de bunu anlatmıştık ama vurgulu olsun diye Unutulmasın diye. Belki birden olur müstakil bu dersi dinler. Ne diyoruz? Biz bu tanrımları cebimizden getirmiyoruz. Biz bir çöprüyüz. İmamlardan aktarıyoruz. Onun için yaslanın, emin olun, mutlu olun. Ne için? Çünkü bu inancımız bizim bir şahısta bitmiyor. Zincirleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanıyor. Başkaları diyorlar işte İmam Matruzi'dir, İmam Aş'aridir, İmam Ahmet'tir, İmam Mehmud'tür. Oradan sonra bitiyor. Ama bizimki Resullah'a dayanıyor. Kim dese iman, amel imandan değil, zincirleme bunu Resulullah'a kadar, sahabeye kadar, tabiine kadar, dört imama kadar gö gö götüremez bunu. İpi kırılır, yolda ipi çesilir. Zinciri kopar. E biz kokmuş cidizinden yola çıkmak istemiyoruz. Risk almak istemiyoruz. Çünkü bu sırat köprüsü öyle bir köprü ki riski kabul etmiyor. Yani sen dersin kusura bakmayın ben yanlış işledim yanlış adamın peşinde gittim bir beni dönder yeni baştan sağlam gelirim diyeme şansımız yoktur o bir tarafta. O zaman biz şimdi sağlam alalım orada da sırat köprüsünden geçelim. Sırat köprüsü de kıldan ince Ha? Kılıçtan keskin, hemeline göre geçeceksin. Ehl-i Şünnet böyle inanıyor. Hemelin salih oldu, dört imam gibi inanmışsan, sahabe tabiine, tıba-ı tabi, gibi jet hızında geçersin. Biraz zayıf oldu, biraz ağır geçersin. Koşar ağır geçersin. Rüzgar hızında geçersin. Bazı evren geçer. O da nedir? İnanmış ortaya dökmekte zayıf kalmıştır. Allah bizi jet hızından geçenlerden eylesin. Bunu da yine kendimizden getirmiyoruz. Hadislerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Sırattan geçmeyi açıklıyor. Karihil i diyor. Haberlerde duyuruz. duyur. mesela 100 km hızında rüzgar esiyor, Değil mi? Böyle mi? Yani araba 100 km gidiyor. O kadar rüzgar hızlı geçiyor sıratta salih amel olsan, dört imamın peşine gidersen el sünnet olsan, hakkıyla yani kalbinde dilinde, amelinde ehl sünnet olsan, inançı ki 100 kilo değil, bin kilometre belki. Belki bizim tartımız onu akla hayal etmez. Zıt diye geçeriz ya Saniyeler sürer. Korku evliyaullahlar zaten la khawfun aleyhum malahum ehzenun. Korku yoktu. Sırata gelirsen hiç korkusu yoktu. Neden? Sağlamdır. Sağlam bir yerden gelmiştir. Şimdi biz imamlarımızdan alıyoruz. Bunlar hepsi böyük imamlardı. Geçen ders 15 tane imamdan bahsettik. İçlerinde sahabe vardır. Sonra sahabelerin telebeleri vardı. Bugün de telebelerden devam ediyoruz. Sahabelerin telebeleri devam ediyoruz. 16. 16 tabiilerin imamı, imamların imamı, müfessirlerin imamı. He? Bu ümmetin en büyük aliminin en büyük telebelerinden birisi. O da kimdir? Se'id İbni Cübeyr. Rahimeullah. Se'id İbni Cubeyr, en büyük alimlerden birisidir. İbni Abbas'ın telebesidir. İbni Abbas nedir? Bu ümmetin Resulullah'ın duasıyla en fekihidir. Bir de tefsirde Müfessirlerin imamıdır. Yani İbni Abbas dedi akan sudurlar. Evet. Bu mübarek zat ne söylüyor? Diyor ki La yukbelul amelu e, La yukbelul kavlu kavlu illa bil ameli Diyor ki kavul söz kabul olmaz terazide illa amelde. Şimdi o diyor söz kabul olmaz illa amelden. Nerede kabul olmaz? Ha? Nerede? Terazide. Yani bütün fiilimiz bizim amellerimiz nerede tartılır? Terazide. Yoktur bela, kıyamet gününde haşa kefe gelirsin götür amelleri alıp satırsın. Bu dünyada olur. Götür. Ama orada bir terazi var. Miskali zerreyi tartıyor. İşte diyor o terazide Söylenti, kavul, söz, amelsiz kabul olmaz. Ben sabaha kadar diye namaz kılacağım. Namaz kılmak şarttır, namaz vaciptir. Evet, namaz İslamın şartıdır. Ama kılma hiçbir şey yazmaz. Şura devam ediyor. Ve la yubbalu alamelu illa bil kavul. Amel de kavulsüz olmaz diyor. Bu sefer tersi. Amel de kavulsuz olmaz. Yani bazı ameller var kavl lazım. Değil mi? Yani sen her ameli kavlden yapıyorsun. Zekat da vereceksin, şimdi namaz kavlden yapıyorsun. Zekat da vereceksin niyet yapıyorsun. Niyet de nedir? Kavledir. Yani de amelidir. Evet. Sonra "Ve la yuqbalu'l-kavlu ve'l-amelu illa bin niyeti. Ne kavulde ne amelde kabul olmaz ille niyetten. Niyet nedir? Kalbin inancıdır. Ve la يقبل القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. Bular da üçü de kalp, dil, amel. Üçü de kabul olmaz terazide ille sünnete matemat muvafakat olsun. Mutamet. Mutamet. Mutamet. Mutamat. Muvafakat etsin. Anlatabildim mi? Yani tam sünnette nasıl gelmişse amelleri böyle işlesek o zaman kabul olur. Yoksa kabul değil. Olabilir benim niyetim Allah rızası içindir. Ha? Niyetim Allah rızası içindir. Dediğim söz, dediğim söz, güzel sözdür. Ama Allah, Teale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun noktasını koymuş. Bu sözü bu maçında, bu zamanda kullanacaksın, ben yerini değiştirmişsin. Kabul olur mu? Olmaz. Niyet kurtarır mı burada? Kurtarmaz. Yende fiili zamanını, mekanını değiştirir. Velev ki güzel bir fiildir. Kabul olur mu? Olmaz. Onun için bu sözden anlıyoruz? Bu sözden anlıyoruz ki İman üç şeyden oluşur. itikat, kavl, amel. O da üçü de burada bir ek koymuş imam. Ve ne ek koymuş? Sünnete muvafakat. La ilahe illallah Muhammeder Resulullah. Elçinin getirdiği motoda uyacaksın. Yoksa böyle olmaz. Evet. Bu on altıncı. 17.si Eyüp 17 var mı sende? Hasan Basri. Oho. Hasan el Basri rahimahullah şöyle der. Süslenip püslenmeyle ve temennilerle iman olmaz. Fakat iman kalpte yerleşen ve amellerin tasdik ettiği şeydir. Evet. Hasan Basri hazretler içindir. Hasan Basri tek başına bir ümmettir. Tabiilerin imamıdır. Hem de böyük tabiilerdir. Hasan Basri her ne konuda imamdır. Hadiste emirül müminin derler ona. Hadiste emirül müminin fi'l hadis müminlerin emidir hadiste. Takvada desen sen imamların imamıdır. Onun için ehliyette Sovf Hasan Basri'den senin sermayeleri zayıftır. Nerede bir salih insan görseler bu bizdendir derler. Zühütta çünkü imamdır adam. Yani Kısacası Hasan Basri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine örnek alan bir imamdır. Adam Z. Ye. Bu mübarek zat ne söylüyor? 110 senesinde de vefat etmiş bu Hasan Basri. Yani sahabelerin hepsini görmüş birçokunu. Diyor ki iman süslenmekle temenniyle de değil yani temenni nedir? Kalpte umid ederim. Bu neden değil. İmanı nasıl süslersin? He? İmanı? He? Yok. İmanı? Leysel imanu ve bit bittemenni. Yani sen imanı alırsın. İmanı anlatar. İman böyledir, böyledir, böyledir. Biz anlattığımız gibi. Şimdi ben anlatıyorum imanı. Selef salihine göre, onu uygulamasam imanım nedir? Süslenmekte kalıyor, değil mi? Temenniyle kalıyor. İnşallah biz anlattığımız gibi yaşarız, ama gidiyoruz cevay, yaşamıyoruz bir iman. Burada kalıyor, derste kalıyor. İşte bunu uyandırıyor bizi Hasan Basri Hazretleri. E nedir ya mübarek zat? Dürü. Walakin ma wqrâfi al-qalb amal iman, hakikat odur. Kalpte yerleşti, amellere yansıdı. Değil mi öyle miydi? Kalpte yerleşen, amellere yansıyan iman imandır. Demek ki imanı biz kalbimizde inandık yetmiyor. Bunu ne yapacağız? Pratiğe döyüzeceğiz. İnandığımız iman amelde görünmesi lazım. Yani bir müminin neyi lazım? Namazını kılacak, zekatını verecek, yalan söylemeyecek, gıybet etmeyecek, harama bakmayacak. Bunlar nedir? İmandandır. Bu şubelerdir, saydık bunları. Onları amelinde gösterecektir. Evet. Başka bir söz var mı? Ha, bir sözü daha var Hasan Basri'nin. Aynen yukarıdaki Sa'id ibn Cübeyr gibi. O da nedir diyor? İman kavuldur. İman sözdür diyor. Ve iman sözdür. Sonra diyor, söz de amelsiz olmaz. Söz de, amel de niyetsiz olmaz. Niyette söz de, amel de sünnetsiz olmaz. Aynen yukarıda çeşit. Demek ki bu imam da diğer kardeşleri gibi, imamlar gibi aynen medreseden, nübüvvetin mişketinden ilimlerinde için, aldıkları için hiçbir ihtilaf yok tarihlerinde. İyidir diğer müciyesi olsun, başkası olsun dersen olara, bu imamlar böyle diyorlar, bu imamlardan fıkhı alıyorlar ama akide alınıyorlar. İşte insan burada hayret eder. Nasıl olur bu böyücü imamlardan, ebdes, namaz, zekat fıkhını alıyoruz, eğitim, zühd fıkhını alıyoruz, ama itikat fıkhını bulardan almıyoruz. Bağlıyoruz başka imamlara fıkhımızı. Bu biraz düşündürülü, düşündürülüyor insanı. Yani önüne başını koyacaktır, düşünecek insan. Niye böyle? Bunlar büyücüyseler fıkıhta, akidede de büyüklüler. Ki dört imamın da itikadı budur. Evet. On sekizinci Nadır. İmam Nadır, İmam Nadır e, bir Şümey Rahimeullah şöyle der. İman söz ve fiildir. İmanın eksiği olur, fazlası olur. Evet. İmam Nazır İbni Şemil. Bu nedir? Böyük bir imamdır, hafızdır, hadisçidir. Böyük imamlardan birisidir. Bu da tabiindir. Bu da 110 senesinde vefat etmiştir. Diyor ki iman kavlum ve amel. Hepsi aynen. Kardeşler ya peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyor kardeşler babaları birdir anaları değişiktir. Peygamberler hepsi itikatta tevhidle gelmişler. Ama şeriatları fıkı değişikliktir. Zamanına mekanına göre fıkıh gelir. Bunlar da subhanallah aynen peygamberler gibi çünkü peygamberlerin varisleridir bunlar. Aynen şeye akıtıyorlar. Diyor ki iman kavldür, ameldir. Sözdür, ameldir diyor. İman kendi arasında ne olur? Derece derecedir. Birbirinden faziletlidir. Bazı ameller var nedir? Olması olmazdır. Bazı ameller var imanı mükemmelleştirir. Kimürciye hepsi diyor ameller nedir? Şart-ı kemeldir. Yapmasan olur. Sen mumis. Ama yapsan imanın mükemmel olur. Evet. Bu da imam. 19. Zeyd ibn Salim var mı? He. 19. imam İmam Muhaddis, Hicca, Fakih örnek olan imam. İmam Zeyd ibn Salim. Zeyd ibn Salim kimdir? Hazreti Ömer'in Mevlasidir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın Mavlasıdır. Mevlası nedir? Yani hı? Yok. Do, e, dosta şey. Yani Hazret Ömer onu azat etmiş. Kölelikten yanında kalmış. Yani Hazret Ömer'in azatlısı. azatlısı. bir de soyadını alır ama babası değil. Yani biliyorsun tebenniyi İslamiyet haram etmiş ama ne diyor? Onun işaretine hazretümel-âşireten mensub olabilir kendisini. Bilirler maula dediler yani bu bunların yetiştir yetişmiş bunların yanında. Ci Zeyd ibn Sabit büyük bir fakihtir, alimdir. Diyor ki uzun bir sözü var. Bunu da İmam İbni Ebi Şeybe Kitabül İmanda nakil yapıyor. Diyor ki din ehline Dört mesele olmasa olmazı olması lazım. Dört mesele. Bunlar nedir? Olması olmazlarıdır. Eğer bir dene ben diyorsa din ehliyim, iman ehliyim. Diyor birincisi İslam'a cirdin, iddia ettin, labut, cereç imanın olsun. Çünkü neye iman İslam'a girmek nedir? Ne lazım İslam'a girmekte? İman lazım. İman da nedir? Allah'a inanmak, peygamberlere iman etmek, cennet cehennem, kıyamet gününe iman etmektir. Yani İslam'a girdin, İslamın şartlarını kabul ettin. Ondan sonra ne lazım? İmanın şartları lazım. Bunun yanında diyor, yetmiyor, bırak eder. Bundan sonra bunları pratik olarak inandın, teslim oldun, لَابُدْ min اَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا Cerek bir salih amel de bunları ekleyeceksin. Bunlar salih amelsiz olmaz. Neden salih amel diyor? Çünkü imanını tasdik edeceksin. Gördün mü? Aynen söze geliyor. Bu biraz fazla cümleyi açmış. İmanını tasdik edeceksin. İman neyle tasdik olunur? He? Benim imanım var iddia ediyorum. Odur meydan neresidir? Namaz saatinde, zekat geldiğinde, Müslümanı karşıladığında, Ha? Bunlar nedir? Hepsi ameldir. Bir imanın tasdik etmek için amel lazım. Diyor ki amelde la bud an yuu amelde ne olsun la budde an ta'mele amelen tuhsinu amel de öyle bir amel işlersin en güzel işlersin yani sünnete uyarsın. Ondan sonra daha surası 80. ayet okuyor. Dur ve inni le gaffarun limen tab wa amana wa amila salihan thumma ittada. Ay bu ayet okuyor. Diyor. Allah Teala diyor ki ben gaffarım. Kimi için affediciyim? Kim tövbe etti, iman etti, salih amel işledi. Ondan sonra dümdüz yolda devam etti. Daha surası 82. ayet. Bunu okuyor İmam Zeyd. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Ha? Sabaha kadar burada biz ders yaparız iman dersi. Tam Resulullah'ın imanını burada anlatalım. Ama bu anlattığımız ders bu dernekte kalsa, çıksak dışarıya amel etmesek biz Resulullah'ın zümresinde e, e, grubunda cennete giremeyiz. Ne zaman onun tayfasından oluruz? Ha? Ne zaman amelimizi tasdik etsem? Evet, bu da 19. imamımız. 20. imam İmam Avcayi. İslam İmam El-Evza'i Rahimahullah şöyle eder. İman, ancak söz ile istikamet bulur. İman ve söz, ancak amel ile istikamet bulur. İman, söz ve amel ise, ancak sünnete uygun niyetle istikamet bulur. Seleften geçip gitmiş olanlar, ameli imandan, imanı, amel, imanı amelden ayırmıyorlardı. İman, şu dinlerin kendi isimlerini kapsadığı gibi kapsayıcı bir isimdir. Ve amelin onu tasdik etmesini de kapsar. Her kim ki diliyle iman eder, kalbiyle tanır, ameliyle de bunu doğrularsa, işte o kopmayan bir kulpa tutulmuş olur. Her kim de diliyle söyler, kalbiyle tanımaz, ameliyle onu doğrulamazsa, onun imanı kabul edilmez ve ahirette kaybedenlerden olur. Evet, İmam-ı kimdir arkadaşlar? İmam-ı bin 1157 senesinde vefat etmiş. İmam-ı hakkıyla Şenkul İslam'dır. İmam-ı dedin, ahan sular durur. İmam Evza'yı dedin, dört imam, dört imam bir meselede, İmam Evza'yı dört imamdan daha büyük imamdır. Bunu de bilinler arkadaşlar. Ki dört imam ümmette kabul edilmiş. Dört imam icma edilmiş, dört imamın imamatına. İmam Evza'yı olan imamıdır. Tam tersine, dört imam mezhepleri, kendileri ve telebeleri, isteseydiler bir görüşleri, tercih görüşlerini güçlendirdiler. bakalım İmam-ı e demiştir. Kim İmam-ı sözü sözüne uyursa sevinirdir. Bak İmam-ı Zai de bizim gibi demiştir. Böyle bir böyücü imamydı. Ama Subhanallah Allah Subhanahu Teala bu böyücü imamın yani kendine has bir mezhebu vardı. Dört imamın imamıdır. Ama telebesi çok azıydı. Mezhebi muhafaza edilmedi. Mezhebi böyle arada sözlerde kayboldu. Var. Toplamışlar mezhebini ama bunlar dört imamın cibi değil. Dört imamı Allah izin vermiştir. He? İlmaz Öze gülüyor. İşte dört imamı bir de denelim derim. He? E, o kardeşlere bak tecelli ediyor bizim dediğimiz söz. Biz ne dediğimizde biz sokaktan gelmedik elhamdülillah. Ne dediğimizi biliyoruz. Belki başkaları bizi tenkit ederken nereden geldiklerini de biliriz. Hafetebildin mi? Biz sırtımızı nasıl dayamışız imamlarımıza? Biz sırtımızı dayamışız o hocalarımıza. Dört imamın ilmi Allah Teala levh-i mahfuz'da bunlar yazılmış bu ümmette kabul olunuzaktı. Dünyayı yaratmadan önce. Dört imamın ilmi levh-i mahfuz'da yazılmış. Hem de yazılmış. Bular ümmeti yürütecekler. Biraz daha fazla açığladık değil mi arkadaşlar? Bular ümmeti yürütecekler. Dört imam olmasaydı din Bücüne bu çoluk çocuğa da gelmezdir. Dört hadis okuyorlar, ahkam çesiyorlar, Şeyh-i İslam soyunuyorlar. Evet, bu böyüc imamımız, kimdir böyüc imamımız? İmam Avza'i. Ne buyuruyor? Diyor ki, La yesteqimul imanu illa bil kavm. İman istikamet etmez, doğru olmaz. Neyle olacaktır? İman istikamet etmez. Doğru olmaz. Neyden? He? Sözden. Ben sadece kalbimde iman var desen olmaz. İkrar edeceksin. Sonra diyor ki iman doğru olmaz. Düzgün olmaz. Kalpte ve dilde hatta amelden onu ne yapacaksın? Onaylayacaksın amelden onu oynayacaksın bu üçün de yapsan diyor üçün de yapsan yine kabul olmaz hatta niyetin ne olsun salih olsun sünnete muvafakat olsun niyetin sünnete muvafakat olsun yani kalbin ameli sözü dilin ameli sözü azaların ameli ikrarı ne olacaktır Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi olacaktı. Emrettiği gibi oldu, bu nedir? Sen doğrusun, sırat müstakim üzerindesin. Evet, ondan sonra diyor, bizden öncekiler, bu imam, imamın zamanında mürcienin kokusu çıkıyordu. Hala tam teşekkül etmemiştir. Kokusu oradan buradan çıkıyordu sadece. Ne diyor? O da mürciye değil bu mürciyeler. Yanlış anlamayın fırçakası. Fukaha mürciyesi. Abu Hanife ve kocası Hammed'in mürciyesi. Ki dedik onlar nedir? He? Şefkat gözüyle bakıyordular insanlara. Asıl da onlar yetmiş şere bu mürciyesiyle ne olmuşlar? Ne? Kanmışlar. Helbuki asıl da ilakaları da yoktur belki. Bunlar şefkat, davat gözüyle bunlar ameli iptal etmek gözüyle. Evet. Ne diyor İmam Avza'yı? Dür bizden önceki selefimiz yani tabi'in imamları kendisi tabi'indir. Bizden önceki bizden önceki hem tabi'inlerden hem sahabeden la yufarrikune beynel imani vel ameli minel iman imanla ameli ayırmazdılar. Amel imanlandır derdiler. Ehl-i sünnet budur işte. Amel imandan bir parçadır. Yani bir almayı üç yere böl, bir parçasını çıkartsan ne olur? Elma eksik olur değil mi? Çi parçasını çıkartsan bir parçası kalır. Ama üç parçasını yan yana koy, evet derzin bir elmadır. İşte amel imandandır. İman da ameldendir diyor. İman bütün peygamberlerin bütün dinin şeyini yapmış? yapmış? haparlamıştır. Amel de bu imanı tasdik ettirir diyor. Kim diliyle iman etti? Kalbiyle de ikrar etti. Ameliyle tasdik etti. Tekrar ediyor. Evet ya imam ne diyor? İşte o en sağlam kulpa sarılmıştır. Biz dediğimiz nedir? Sağlam kulp. Allah Teala diyor ki ayette ve men bil bil'urvetül vizqa kim sağlam kupa sarıldı o da nedir? Allah'ın heblidir heblullahil medin Allah hebline benzetiyor sen kuyuya düştün bir tane senin için incecik bir ip gönderdi ve bu tip beni yolda kopar değil mi? ama sana bir tane halat ipi gönderdi hiç ne dersin? hayatta aklından geçmez bu kopacaktı. emin olursun işte Allah kendi ipini ona heblullahil medin sağlam birip ip ona çiz sıratı müstakimdir orda. işte ora sarılmış sağlam kulpa sarılmış diyor sonra diyor ki ve men kâle bilisânihî ve lem ya'rıf bi kalbihi ve lem yusaddiq ve alihim lem yukbel minhû kim diliyle söylerse kalbiyle e, ikrar etmiyorsa ameli yani ameliyle etmiyorsa ondan kabul olunmaz ahirette de o nelerdendir Xusranoğr yanlardandır. Ya bu bayüz imam, kıs kozumen imam, bin, e, 157 senesinde vefat etmiş. Dört imam bunu ederdir. Sözlerini desteklemek için bu imamdan destek alırlar. Bir böyle imamı bırakıp, ondan sonra ne kadar büyük imam olsa, zinciri kendisinde bitirse, istihadinde bitirse, vallahi bize lazım değil. Allah akıl vermiş. Yarın kıyamet günde diyen size ben akıl verdim. Hayvanla insanı bu güzel akıldan ben ayırttım. E burada aklınız yok muydu seçeydiniz? İşte şeytan burada devreye giriyor. Yüzey yinü su amelek. Ayette geçtiği gibi kötü amelini gözünde süsler. Görersin bu güzeldir. İşte kelam ilmi vesaire giriyor orta yere. Ne diyorlar? Bu amel güzeldir diyorlar. Halbuki güzel değil. Neden güzel değil? Hangi amel güzeldir? Hangisi Resulullah'a dayandı sallallahu aleyhi ve sellem? Orta yerde ne kadar güzel oldu? Kopukluk oldu o güzel amel değil. Evet. Şimdi 21. imamımız Süfyan-ı Sevri. İmam El-Hafir Süfyan-ı Sevri Rahimahullah şöyle dedi iman, söz, amel ve niyettir. Artar, eksilir. İtaatla artar, masiyet eksilir. Amelle birlikte olmadıkça sadece söylemek yeterli değildir. Niyetle beraber olmadıkça sadece söz ve amel yeterli değildir. Sünnete uygun olmadıkça söz, amel ve niyet yeterli değildir. Aynen. Şimdi bunu da açıklasak dersimiz yani tekrar ediyoruz. Siz de bakarsınız. Ya dersiniz yeter hocam ya. Bu kadar dik, amel, amel, amel. Demek ki hepsi aynı yerden geliyor. E bir de gelir? Diğer ya çiğ imamın sözünü getir. E çiğ imamın sözünü getiriyoruz. Bu sefer bize ne diyorlar? Ya bütün İslam alimlerin birçoğu ya neşeridir ya matrodidir diyorlar. Halbuki, buradan size bir müjde vereyim arkadaşlar. Matrodi, eşeri alimleri İslam dininde elden sayılacak kadar adamlardır. Bir kısmı içlerinde muhteberdir, bir kısmı sıradandır, alimdir. Muhteber olan alimler, onlar da alimler diyorlar ki, yani akıntı o zaman öyleymiş, işte o hatta yüzde yüz bu, bu şeyleri savunan alimler de yoktur içlerinde. Mesela alalım İmam Nebovi'ni. Allah rahmet eylesin. İmam Nebovi, Nedir? Fıkıhta dört dörtlük sünnete uyan bir imamdır. Hem şafiidir hem şafii mezhebinde içinde müjdehettir. Sünneti alarak, delil alarak imam şafiinin mezhebini tartışıyor. Mecmu'a kitabında bazen imam malikinin delilini ne kadar kuvatlı olduğunu delilden ortaya çıkar diyor. Bazen imam malike muhalefet ediyor imam şafiye yani. Muhalefet edip başka bir görüşü tercih ediyor deliliyle diyor benim bu görüş daha sünnete uygundur. Böyle imamlar başımızın üzerinde yeri var. Ama itikada gelirken itikada gelirken İmam Nevevi nedir? Biles orada akıntı. O zaman da 600 senelerinde vefat etmiş imam. O zaman da Eş'arilik hat safadaymış. Hatabildim mi? Hat safada olduğu için imamlar biraz ne olmuş? Zannetmişler akıntıyla gitmişler. Bu sefer de tam eşeri değiller. Birçok konuda ehl sünnet gibi düşünürler. Bazı konularda ortayı bulmamız duyuyorlar. Bazı konuda bir taraf ağır basıyor. Onun için imam e e Nebevi'yi birçok konuda selef gibi düşünür. O hakeze İbni Hacer el-askalani. İbn Hacer de istiyor ağacı orta yerden tutsun. mi? Demek ki kaç tane imam var e El Sünnet'in haricinde elimizin sayı, sayısı kadar. Ama bütün imamlarımız nedir? Bizim selef akidesindedir. Sahabenin akidesidir. İşte onun için biz de bunları getiriyoruz. Süfyan-ı Sevri 161 senesinde vefat etmiştir. Hadiste imamdır. Buna da Emirül ül müminin fil hadis derler. Süfyan-ı Sevri hadiste itikatta nedir? Belçemidir çöprüdür, mihenk taşıdır. Süfyan-ı Tevri. E bu ne diyor? İmam Süfyan-ı aynen bütün kardeşlerinin sözünü tekrar ediyor. Ama burada apaçık oluyor. Öyle getirmiş Arapçası, öyle lezzetlici bir formül cüvidir değil mi? Böyle kaidedir. E aynendir. iman kavludur, ameldir, niyettir. Eksirir, artar. İtaatlerden altlar, masiyetler de azalır amel, kavul sadece amelsiz kabul olmaz. İşte sünnete muvaffakat olmasa kabul olmaz. E bunları biz derslerde hepsini anlattık. Şimdi bir de nedir? İspat günüdür. Bizim sözümüz nedir? Cebimizden getirmiyoruz. Bu imamlara da yaslanır. Ne mutlu o insana bir imamların yolunda gider. Evet. 22. imamımız bunların telebeleri. Verid bin Müslim El Kureşi Rahimeullah şöyle der Evzai Malik bin Enes ve Said bin Abdülaziz'i dinledim Onlar iman amelsiz sözdür diyenleri hoş karşılamaz ve amelsiz iman Iは... imansız amel olmaz derlerdi Oh devam ettim Yine o şöyle der Onların şöyle dediklerini duydum İmanın sonu yoktur O daima artış içindedir Onlar onun imanı mükemmeldir onun imanı Cebrail'in imanı gibidir diyenleri doğuş karşılamazlardı. Velid İbni Muslim çimin telebesidir? Evza'inin telebesidir. Çimin telebesidir? İmam Malik'in telebesidir. Çimin telebesidir? Seyyid İbni Abdil Aziz. O da böyük bir Bunların akranıdır imamları. Bunun için de kısmet olunmamış, yazılmamış ama büyük bir imamlardandır. Seyyid İbni Abdil Aziz. Diyor ki bu üçü nen duydum ben. Velid diyor. Velid teç başına bir imamdır. Şimdi biz velidi bunların sözünü yaymak velidin sözü demektir. Velid teç başına böyük bir imamdır. Velid ibn-i Müslim en kallavi imamlardandır el-i yani sünnette. Şimdi dur ben üç imamdan duydu. Üç imam nedir bunlar? Evza'i. İmam Malik İmam Sa'id. Diyor, Bulardan duydum ki iman hakkında emelsiz iman olmaz derdiler. Diyor ki La imane illa bil ameli ve la amelu ve la al amele illa bil imani. İmansız amel olmaz, amelsiz de iman olmaz. Birbirine nedir? Bağlıdır. Onları aynen böyle duydum. Baş, bir rivayetten daha naklediyorum. Bu üç imam Diyor ki, şimdi bunun telebeleri oldukları için, bunların en iyi dediklerini bu daha iyi bilir. Leyselil imani muntehen ve huve fî İmanın bitişi yoktur, he artar. Haddi, limiti yoktur, artar. Nereye? Artar, artar, artar, artar, artar. Hatta imanın ne olur? dedir dağlar kadar olur. Ebu gibi olabilirsin, evet olabilirsin. O da nedir? Mühsin, ihsan derecesine, iman-ı kamil derecesine yetişirsin. Ce bu dünyada iman-ı kamil oldun, cennette Firdevs-i Ale'de olursun, Resulullah'ın sohbetiyle olursun, sallallahu aleyhi ve sellem. E, burada ne ispat ediyor bu üç imam? İman artar. Tamam mı? Artar. Sonra Ne diyor? Olara da hoş bakmazdılar. İmanım benim mükemmel bütünledi. Bütünledi, bütünleşti mi? Bütünleşti. bütünleşti. İmanım benim bütünleşti. Bunlara hoş bakmazlar. He? Hoş değil sadece. İnkar ederdiler. Sen ne diyorsun derdiler. Bu yanlıştır. Bu inkar yani. Karşı çıkardılar. İmanım benim bütünleşti. İman bütünleşmez. Hep artar. Çin diyor bütünleşti. Mürciye. Neden diyorlar bütünleşti? Diyorlar sen imana girdin. Cibril imanı senin imanında aynen İşte iman. iman. sonradan ne diyor ve inne imanuhu ke imani Cibril. Cibril'in imanı gibi aleyhissalatü vesselam diyenlere de inkar ederler. Siz yanlış yapıyorsunuz. Çin mürciye diyor ki benim imanım Cibril imanı gibidir. Ama ciblinin imanı kuvvetlidir. Benim imanım zayıftır. Orada amel iptal oldu. Anlatabildim mi? Evet. Bu da böyle. 23. imanımız İmam Malik. İmam Malik evet. İmam Malik Rahim Allah şöyle der. İman söz ve ameldir. <gülüyor> Yetmez mi? <gülüyor> İmam Malik ne zaman vufat etmiş? 179 senesinde. Ne diyor? İmam 400 mezhebin bir imam. En başta çi imamdır tabi. İmam Malik, yani de imama bahane sonra gelmiştir. Ne diyor? Hme iman kavuldır, ameldir. Sözdür, ameldir. Niye dememiş itikattır, kavuldır, ameldir? Çünkü itikat bütün fırkalar bunu kabul ediyorlar. Anladın mı? Kalp inanacaksın. İnanmasına zaten kafir olursun. Bunu hepsi kabul ediyorlar. Bir kısmı ne diyor? İman sadece kalptedir. Kalbinde iman etti Allah var kurtarmışsın. Mürceye ne diyor? Hayır. İkrar etmen şart. Demen lazım. Ehl-i sünnet ne diyor? Hayır diyor. Çizsi de yetmez. Üçünü eklemen lazım. Amelden hodur meydan diyeceksin. İntiharın tarlası ya bu dünya. E amel intiharın tarlasıdır. İşte onun için imamlar deseler kavldir, ameldir tamamlaymış. Evet. Bu da İmam Malik. Sonra İmam Halid i̇bn Haris var mı? Tamam. İmam Halid İbn-i Halis şöyle der. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Bu da böğüc bir imamlardandır, hafızdır. Aynen akrandır. İmam kime? İmam Malik'e. Böğüc hadisçidir, hafızdır, imandır. Ne diyor? İman Kıldır, emeldir. Sözdür, emeldir. Eksilir, artar. Hatırlıyorsunuz değil mi bizim dersleri? İman eksilir, artar. Ders yapmıştık. Burada da imamlar karar ediyorlar. Evet. 25. İmam vaki İmam Vakî e, İbnül Cerrah Rahimeullah şöyle der. ehl Sünnet imam söz ve fiildir der. İmam Vaki İbnül Cerrah 179 senesinde vefat etmiştir. Yani tabiindir. Tabiinlerin de imamıdır. Hafızdır, hadisçidir. İmam Vakî dedi tamamdır. Elden sayılan kader imamlardan birisidir. O da ne diyor? Ehl-i sünnet der ki iman kavldür, emeldir. Ha? Hani bize muhalefet edenler Neredeler? Cetrin bize imamlarınızı, cetiremezler. 300 senesinden sonraya kadar, eyvallah, cetiriller. 300 senesi Resulullah'la imamları kadar aralandı. 300 sene orada ondan sonra zincir kopmuş. 300 sene yoktur. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki ne var ise bu 300 sene de var. 300 seneden sonra kimseye itibar etmeyin. Çin bulara uymuş olarak itibar edin. Tabii ben açıklamasın diyorum. Onun için Resulullah ne diyor hadisin gerçeği sözü? Ha, hayırul karn hayırul karni karni. Yani de hayırul kuru kuruğu Dönemlerin en güzel dönemi benim dönemdir. Sonra ondan gelen soradır. Sonra ondan sonra gelendir. Her dönemi 100 sene saysa alimler 300 sene yapıyor. E buradan bir müjde de kardeşlere. Dört imamla 300 senenin içindedir. Demek ki bizim zincirimiz sağlamdır elhamdülillah. İnsan bu kadar zinciri sağlam olsa bunların karşı tarafın edebiyeti, çelen felsefesi bizine yapar gözümüzü, beynimizi hiçbir yerimizine ne gözümüzü kamaştırır ne beynimizi karıştırır. Tam tersine biz bunları gördükçe şefkat gözüyle bakarız. Ne kadar zavallı deriz bunlar. Değil mi? Hakikaten zavallı ya. İnsanlar zincirleri kopuk hala savunuyorlar. Neyi savunuyorsunuz kardeşim? Sen sırtını bir daya Resulullah sellem ondan sonra onun sözünü savun. Evet. Şimdi 26. imamların mucahidi geldi. İmam Abdullah ibn Mübarek Rahim Allah şöyle dedi. İman söz ve fiildir. İmanın eksiği olur, fazlası olur. Şimdi bu imamın sözü fazla alınmaz. Neden alınmaz? Bu imamların imamıdır. 181 senesinde vefat etmiştir. Abdullah İbni Mubarak. Bu adam hayatını cihatle geçirmiş. Cihatta imamdır. Onun için sözü alınmaz. Çünkü adamlar bir parça cihatçıdır. Hep amelcidir bu. He? Yani bunun kavli o tarafta mecruhtir. Yahu diyorlar bu zaten ameli onu üç şart görüyor. Çünkü bu amel elden bırakmamış. Böyle diyorlar. Adam hayatını nede getirmiş geçirmiş? Cihatta geçirmiş. Onun için Fuzaylı ibn-i onun dengidir imamlıkta. Bu hep neredeymiş? Nerede cihad var? Halifenin askerleri Rum tarafında, Fars tarafında, Afrika tarafında nerede cihad var? Abdullah İbn-i orada ordunun en başında görürsün. Şimdi bu hem alim hem mücahit. Fuzayl de ilim talebinden meşguldur. Mekke'de oturmuş ilim talep ediyor. Çizsi de güzel yoldadılar. Ama bu ne diyor ya biraz da çık ya biraz da bu toprakları gör. Bu atın şeyini duy sesini duy. İşte kişi aralarında möktübleşiyorlar ama kuvvet yok birbirlerini incitmek etmek. Kişi de doğru yoldadır. Diyor ki çünkü her şey bütün alimler de cihada çıksa kim talep eder Allah Teala diyor bir kısmını kalsın, fıkıh istinbat etsin. Ama bu imam kesin de bir arada götürmek istiyor. E bu da lazım. Böyle imamlarla lazım. Cihadın fıkrını kim bize aktaracak? E böyle imamlar Mücahidlere kim orada önder olacak? E böyle imamlar. İşte o meşhur kasidesini yazıyor. Fuzayl bin İyaz. Fuzayl bin İyaz da dedin mutlakilerin imamıdır. Diyor ya abidel harameyni lev absartena le'alimte enneke bil ibadeti tel'ab. Yani diyor ibadet diyorsun. Haramda oturmuşsun ibadet ediyorsun Mekke'de. Ha? İbadet ediyorsun. İlim talebe sen gelsen bizim ibadetimizi görsen Dersin ben ne yapıyorum? Ha? Benimki de ibadet mi? Senin gözün Allah korkusundan akıyorsa yanaklarına ibadet ettikçe insanın hırflü yanaklarına. Dür bizim yanlarımız kanla akıyor. Kılınç. Yarasından kanımız akıyor. Yani hatırlatılıyor. Yani demek ki alim yerine göre mücahit olur, yerine göre Önder olur yerine göre imam olur yerine göre emir bil maruf eda nehy münker eder. Evet bunlar bizi gönün gönüllerimizin desteğidir, hoşnutudur bunlar balalemler. Bu i̇mam Abdullah İbni Mübarek imamların imamıdır. Ne diyor? Diyor iman koldur, ameldir. Hem iman ehli de birbirinden ne dediler? E, derece derecediler. Faziletlidiler. Neden? E tabi ben gelmişim Allah yolunda hayatımı koymuşum. Bir tane de gelmemiş. Aynen mi derecedir? Aynen değil. Evet. Bu da 26. Şimdi bundan sonra arkadaşı geliyor. Fuzayl dediğimiz değil mi? Fuzayl geliyor. Bakalım bu mübarek zat ne diyor. Fuzayl bin İyaz Rahimeullah şöyle der. Bize göre imanın içi vardır, dışı vardır. Dışı vardır. Bunlar dil ile ikran, kalp ile söylemek ve organlarla amel etmektir. Yine şöyle der: Amelle birlikte olmadıkça, sadece sözün bir yararı yoktur. O 181'de vefat etmiş Abdullah bin Mubarak. Bu da 186'da vefat etmiş. Aralarında 5 sene var. Akrandılar yani. Hem de birbirlerin seviller. Cennette de bir yerdediler inşallah. Ne diyor? Bu da Fuzayl İbni Ayaz hem alim, ehl-i sünnet alimi, imam, hem de zühdten meşhurdur. Onun için diyor senin gözyaşın akıyorsa yanaklarına sakalını ıslatıyorsa bizim kan kaburgalarımızdan, yanlarımızdan akıp yanımızı ıslatıyor. Meşhurymuş Fuzayl İbni Ayaz. Fuzayl ne diyor? Böyücü imam. Diyor ki iman İmanın içi dışı, yani iman dedin her şeyi bizde nedir? Dilden ikrar, kalpten, kalpten inanç, kavlden, şey, emelden ispat. Diyor, budur. Yani bu dediklerini emelden yapacaksın. Sonra ne diyor? Diyor, emelsiz söz, geçersizdir. Bak hiçbir şey fazla getirmiyorlar ha. Aynen bizim terimlerimiz üzerinde ama nedir? Edebiyet farkı var değil mi? Her birsi kendi üslubuyla ama amel, inanç, amel, kavl, artar, eksilir, mertebeleri var, dereceleri var, bunlar hepsi var. Biz bunu detaylı olarak böyle düzdük, basamak basamak anlasın insan diye alimlerimiz yapmış bunu. Bunlar da formülünü kurmuşlar. Bu formülleri de biz açtıklarız sadece. Evet, bu 27. 28. imam. İmam Yahya bin Said el-Kattan rahimehullah şöyle der. Kendilerine yetiştiğim bütün imamlar şöyle diyorlardı. İman söz ve fiildir, artar, eksilir. Onlar cehmiyeyi tekfir eden Ebubekir ve Ömer'i fazilet ve hilafet konusunda önde görürlerdi. Evet, İmam Yahya bin Sa'idil Kattan. Bu da bütün imamların tabi tabi'inin imamlarının imamıdır. Kendisi tabi'indir. Ama etiba'u tabi'inlerin neyidir? İmamlarıdır. Hadisidir. Rical ilminde üzerine yoktur. İmam Ahmed vs. bunlar hepsi bunun talebesidir. Hadiste bu Seyyid İbni Kattan'ın talebeleridir buna. Bu böyücü imam ne diyor? Edrektü men edrektü minel e'immeti kâne yekulûn. Benden önce idrak ettiğim imamlar ki olardan ilmimi aldım. Zincir, zincir. Önemlidir. Olardan aldım. Kimden almış? Tabi'in. Kendisi tabi'i. Ama tabi'inlerin imamı varmış. Daha sahabeyahun. Seyyid İbni Cübeli gibi dedik. Tabi'inlerden Hasan Basri gibi. Bunlar Tam telebelik yaptılar. Şeyleri gördüler. Sahabe imamlarını gördüler. Yen yani de sahabeler de görmüşler tabi. Dür bunları idrak ettik. Bütün imamlar böyle derdiler. İman kavlum ve amel. İman sözdür, ameldir. Eksilir, artar. Cehniyeyi tekfir ederdiler. Cehmiye nedir? inancı Hı? Cehmiye bir fırkadır. Allah-u Teala'nın isim sıfatlarını inkar ederler. Yani akılcıların babası. He? Her şeyi kendileri anlarlar. Bular diyor, buları tekfir ederdiler. İmamlar tekfir ederdiler. Yani kimden bahsediyor burada? Ehl-i Sünnet imamlarından bahsediyor. Ehl-i Sünnet imamları iman kavldür ameldir derdiler ve Cehmiyeyi tekfir ederler. Burada niye Cehmiyeyi tekfir ederler zikrediyor? İman meselesinde. Çünkü onlar kabul etmediler iman meselesini. Dirdiler sadece itikadet yeter. Ameli devrdişi koydular. Bu Cehmiyeler Mürciilerden daha şediddiler. Ondan sonra bir şey daha ekliyor. Abu Bakır'dan Ümer'i fazilette, hilafette ön plana çıkarttırdılar. Bu da neye karşıdır? Şialere karşıdır. Rafizilere karşıdır. Şialer Hz. Ebu Bakır'dan şeyi ön plana çıkartmıyor Yani bu sözünün doğrusudur. Yani biz bu sözünü buraya kadar alabilirdik. Ee, İman kavlu amel yezidu ve yalkosun. Bu konumuzdan ilgisi ilgisi yoktur. Ama imanı, imamın imamın kavli bu kadar gelmişsen belki bunu eee şiare diye de kullanabiliriz. Mesela Ehl-i Sünnet Bakır Ebubekir'den Ömer Resulullah'tan sonra celiller. Ne dedik? Resulullah'tan sonra bu ümmette birinci adam kimdir? Abu Bakır. İkinci adam kimdir? Hazret Ömer. Bunun üzerine icma olmuştur. Sahabe diyor biz derdik Resulullah oturmuş derdik Resulullah'tan sonra en faziletlimiz Abu Bakır'dır Resulullah süserdir. Sonra derdik Ömer'dir Resulullah süserdir. Yani Resulullah bunu duymuş süsmesi nedir? İkrardır. Evet. Sonra bakalım Cirim e, dokuzuncu imamımıza Şeyh Süfyan İbni Uyyeyne İmam Süfyan İbni Uyyeyne Rahimahullah şöyle der. İman söz ve ameldir, artar eksilir. Yine şöyle de, iman söz ve ameldir. Biz onu kendimizden öncekilerden söz ve ameldir diye öğrendik. Amelsiz söz olmaz. İmam Süfyen de bunların akranınız işte. Süfyen bin Uyeyne, Said bin Kattan, ha? He? Bunlar hepsi şey eh, Ahmed bin Hanbel'in hadisçi imamımızın nitel şeyhleridir. Bunlar İmamların imamıdır. Tabi'in etba'u tabi'in tabi'in imamlarıdılar. Bunlar ne diyorlar? Bu da Süfyan i̇bn Uyayn'e de hadiste bel çemiğidir. Diyor ki iman kavludur, ameldir, eksil artar. Bundan önceki imamlarımızı da böyle duyduk diyorlar. He? Amelsiz de söz olmaz diyorlar. Bitti. Evet. Evet. At tuzuncu. El-Hümeyd-i Rahimeullah şöyle der. İman söz ve fiildir. Artar, eksilir. Kardeşi İmam İbnu Uyeyne ona der ki Ey Eba Uyeyne! İman artar ve eksilir deme. Bunun üzerine el hümeyd öfkelendi ve dedi ki Sus ey çocuk! Evet o, o kadar eksilir ki ondan hiçbir şey de kalmayabilir. Evet, burada yeni bir şey geldi bize. Yeni bir şey. Eksili ile ilgili öyüc bir imamdan. İmam Hafız he El-Hümeydi Rahimahullah Ne de kardeşi Diyor ki Ya İbni Uyeyne ondan nakil ediyor Bizim İmam İbni Uyeyne Hafız Hümeydi'den naklediyor. Diyor ki İmam Hümeydi Dedi ki iman Kaldır emeldir eksilir artar Kardeşi İbrahim Dedi şeyin kardeşi İbni Uyeyne'nin kardeşi İbrahim dedi ey imam deme eksilir artar. Şimdi mürcielik biraz almış mürcielik kabul etmiyor eksilme artmayı. İman nasıl olur eksilmez artmaz. İmana girdiğin cibril gibidir imanı. Deme eksil artar. Yani bu nedir? Deme eksil artar. Çünkü şey olursun imanın zedelenir. İmam Hümeyd'i kızır. Kime diyor? İbrahim'e diyor. Süs diyor ey çocuk. Üsküt ya sabi. Halbuki dediği sabi de o da bir imamdır. O da ilim telebesidir. Ama ne olmuş? Nem almış biraz. Şeyi bozulmuş. Denası biraz zedelenmiş. İrca biraz bela, İrca o kadar silsidir. Çünkü iblisin yoludur, sinsidir. Çaktırmadan seni sarar. Birden bakarsın için içindesin. Bak bugün de mürciyeler var. Selefi olarak geçiniyorlar, mürciyediler. İman şartı kemal diyorlar. Ama gitsen desen sen mürciyesin. Yahu ben mürciyeden ayrıyım. Halbuki aynen kapıya çıkıyor. O kader uyuşturur seni. İblis, şeytan, hissedersin sen doğru yoldasın. İşte bu İbrahim de zavallı. İmamına çıkmış, imama ders gösteriyor. İmam'a diyor, deme ya iman böyle. Dur sus sen ey çocuk. İman diyor ki, iman böyle azalır ki bir şey kalmaz içinde. Yani ona daha tepkili cevap veriyor. Azalır nedir? Böyle azalır ki imanın kalmaz diyor. Ya Demek ki iman eksilir, artar, azalır, çok alır. Evet. Bu da bir imamdan şey. 31 imamlar imamı geldi. İmam Şafi'ye. İmam Şafi Rahimeullah şöyle der. İman söz ve fiildir. Artar, eksilir. İtaat artar, masiyet azalır. Sonra şu ayeti okudu. Böylece iman edenlerin imanını arttırsın diye. Yine şöyle der. Sahabe, tabiin ve onlardan sonra bizim kendilerine ulaşabildiğimiz kimseler iman, söz, fiil ve niyettir. Bu üçünden biri bu üçünden biri diğeri olmadıkça geçerli değildir derler. Evet. Şimdi ee, İmam Şafi'yi biliyorsunuz. Dört mezhebin bir imamıdır. Muttalibidir. Rahimahullah. 204 senesinde vefat etmiştir. Diyor ki tabi etba'u tabi'indir İmam Şafii. Diyor ki İmam Şafii'nin hayrat edersin. Bu boyucu İmam akidede selefi, fıkıhta selefi. Akidede de i sünnet, fıkıhta ehl sünnet. Etba'ı bugün de fıkıhiden amel edirler, itikadiden amel etmeler. 300 senesinde bir adamın peşine gitmişler. Zincirleri kopuktır. Ne diyor İmam Şafii? İman kavldir, ameldir. Aynen sözümüz. Fazla bir şey getirme. Kardeş ya bunlar. Aynen kaynakten alırlar. Nübüvvet kaynağından alıyor. Sonra ne diyor? Artar, eksilir. Aynen kavldir. Açıklıyor. İtaatle artar, masiyetle eksilir. Sora neyi okuyor? Ayeti kerimeyi okuyor. Hangi ayeti? Muddessir surası 131. ayet. Ve ezda edlediine imanen. İman edenlerin imanını Allah artırır. Ya hayrettim bir durum. Yani bu imanı yok diyenler iman eksilmez altı, o zavallı İbrahim gibi çıkmış koş koşamın imam imama diyor ya deme azalır. Yani o Öyle namalmış ki bu irca pisliğinden, ne diyor, diyor ki yani Allah subhanehu teala ayette diyor imanları artar, bu ayeti nasıl tefsir ediyorlar, Nere koyuyorlar burayı, nasıl gizliyorlar, ne kadar tevvil etsen ayet ay muhkemdir, apaçıktır, tevvile kabiliyeti yoktur yani, imanları artar diyor, imanları artar, nasıl bu imanı şey yapıyorlar, işte bu irce arkadaşlar irceden dikkat etmemiz lazım. Bir de ne demesin, ben selef-i salihin akidesini yakaladım tamam bitti benim işim. He? Hayır. Şeytan seni bırakmaz. Şeytan eskiden seninle bir uğraşıyorsa selef-i salihin akidesini yakaladın on tane fazla uğraşır senin. Eskiden bir asker var vermişse sana karşı şimdi yüz asker gönderir senin üzerine. Sen. Onun için hayret ederiz. Hayrat ederiz. Neden? Bakıyoruz. Biz diyoruz ki selefi salihin hakiki ehli sünnet ihtilaf etmezler. Kim ihtilaf eder? Ehli bid'at, ehli hava. He? Ha? İhtilaf eder. Fırkalar ihtilaf eder. Cemaatler, gruplar ihtilaf eder ama ehli sünnet niye ihtilaf etsin? Neden ehli sünnet kitap ve sünnet ve icma tabiikler. Diğer fırkalar, cemaatler, gruplar her çeşit hocalarına işte benim hocam böyle dedi. O hocamın görüşü budur. E gel dön sünnete imamlara. Yok der. Biz bilmeriz. Hocamızda durarız. Anlatabildim mi? Bunlar ihtilaf ediler. Biz niye ihtilaf ediyoruz? İşte bunu bizim hocamız Allah rahmet eylesin Şeyh bin Baz e, e, Albaniye sordular. Dediler ya Şeyh biz diyoruz ki diğer fırkalar, diğer gruplar, diğer cemaatler ihtilaf ettiler. Çünkü kaynakları değişiktir. Her şey kendi, gö kendi görüşüne göre. E biz kitap, sünnet, icma diyoruz. Yine biz ikhtilaf ettik. Burada tam alim ve davetçi cevap veriyor. Dedi önce birinci bu İslam'ı uyanış var ya sünnete uymak eh ihya sünneti ihya selefin dört imamın akidesini ihya bu hala yenidir. Aynen bir tane uykudan kalkarken bir iki adımı denk, dengesiz atar ondan sonra toparlanır. Diyor biz birinci, ikinci adımda diyor. İkincisi de diyor ki ilmi öğretenler he? ilmi öğretenler kendileri hala telebediler. İlmi öğrenmeye ihtiyaçları var ama alim diye ön plana çıkmışlar. İşte meşhur mesele ne diyor? E, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi kesilir. E, ondan dolayı biz ihlif ediyoruz Yani biz matoddan dolayı değil. Onu demek istiyorum. Yani bizim matodumuz sağlamdır. Kitap, sünnet, icma, dört imam. Sorun yoktur. Bu, bu itikat nasıl yer üzerinde canlanmış, onda da sorun yoktur. O da dört dörtlüktür, tarihe bakıyorsun. Ama sorun nerededir? Bizim aynı işimizde. Şeytan gelip bizim aynı işimizi bozuyor. İşte bugün bir tane video koymuş, He? 11 Eylül'deki meseleleri ne diyor? 11 Eylül'deki meselelere bunu yapanları buştan daha adi gösteriyor. E bu ne demektir? Bu cahillik demektir. İşte 11 Eylül'de bela yapanlar bunlar cahil bular, haricidiler bunlar böylediler bunlar. Yav en azından diye bunlar hata yapmışlar. Tamam mı? Ama bunlar cahil diler bunlar harici diller bunlar. Bunlar e, İslam'a zararları var. Bunlar cehennemin köpeğidiler. Anlatabildim mi? Bu nedir? Cahilliktir. Hem de bunu delilden konuşuyor. Sözde hadis, emel bir hiç ilakası yoktur bunlar cahildiler cahil oldukları için böyle konuşurlar yoksa cahil olmasalar imkanı yoktur bak alimlerimize bakıyorsun bunlardan daha şiddetlerine şefkat gözüyle bakmışlar ehli sünnette insaf ön plendedir insafsız ehli sünnet olmaz ehli sünnet dedin insafı hatırlarsın insaf dedin <gülüyor> Ehli sünneti gösterirler seni. Bak Şeyhül İslam İbinteymiye. İbinteymiye'yi çok insanlar neyle tanır? Şiddetle tanır. İbinteymiye taviz vermez, sözü birdir, içi olmaz, hiçbir bid'ati kabul etmez, bat yüzde yüz sünnet ister. İbinteymiye'den soruyorlar, ihya ulumi din. Bilirsiniz İmam Gazali, Allah rahmet eylesin. Bunun kitabına ne diyorsun? Diyor ki fihi hayrun ketir. Çok hayr var içinde. Övür kitabı. Ondan sonra, övdükten sonra, hakkını verdikten sonra eline kitabın. Diyor ki kitapta ama muvzu hadisler var. Tasavvufun aşırı meseleleri var. Yok tasavvuf var içinde. İmam İbni Teymiye deseydir tasavvufar var içinde, ben şu anda İbni Teymiye'nin bu konusundan beri gelirdim. Ne diyor tasavvufun aşırı meseleleri var içinde. O da nedir? Yani tasavvufu çökten silip atmak nedir? Cahilliktir. Ne var içinde tasavvufta? Bid'at olan şeyler. Vuhdetil vücud gibi vesaire abuk sabuk tasavvufun bazı yönleri gibi. Onun için İbni Teymiye nereden bu ilmini alıyor? Kendi önceki imamlardan alıyor. Zincirleme Resulullah'a dayanıyor. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Geliyor Adam e, Mübarek burdasını çekiyor e, aba, Şeyini Havasını, e, cübbesini Çekiyor, boynunda Cizik oluyor, böyle çert çekiyor Ey Muhammed bedavi Ey Muhammed diyor Ver bana de bu kısmetten Ganimet dağılıyor Sen hiç adaleti dağıtmakta şey yapmadın Uygulamadın diyor Resulullah diyor, ay sen Allah rahmet eylesin. Ben adaleti dağıtmazıyım, kim dağıdır? Adalet benden sorulur. Adaletin edresiyim ben. Hazreti Ömer hiç görmemişler. Çünkü Resulullah tükürse, sahabe elinize atıp tükürekini alıyorlar, yüz gözlerine sürüyorlar. Bu mübarek zada da gelmiş böyle demiş. Hemen Hazreti Ömer klinçine sarılıyor. Ya Resulullah, emir ver hemen, boydini yer atayım. Ey Ömer, bırak diyor. Verin ona biraz fazla gitsin. Gittikten sonra Resulullah diyor bunların buların, bunun torunundan diyor işte hariciler çıkar. Haricileri vasf ediyor. Anlatabildim mi? E Resulullah bak ne kadar şefkatlidir. Adalet insaf budur işte. E biz silip atmak el sünnet insafından değil ya. Sen de bir nevi haricisin şu anda. Aynen hariciler gibi her şey her şey Yen bizdensin, yen bizden değilsin. Allahu ekber. Buş da haricidir ha. Bu şu da buş lanetini de motot olarak koysam aynı harici zihniyet. Çıktı ne dedi 11 yıldan sonra? Yen bizdensiniz, yen karşımızdasınız. Yoktur ortaya. Dersin ben düşüneceğim. Ben ortadayım, hiçbir şeye karışmıyorum. Hayır. Sen desen hiçbir kimseye taraf değilim, sen taraf tutmuşsun. Benim düşmanımsın. Muş Bu bunu ilan etti. E şimdi bunlar da selefili kadına ilan ediyorlar. Yani yen bizim gibi düşüneceksiniz. Yen biz siz bizden değilsiniz. Biz de, siz bizden karşısınız. Siz ehli bid'atçınız. Ehli dalatçınız. Bu cahilliktir arkadaşlar. İmam İbn Teymiye. Allah rahmet eylesin. Niye ehiye din hakkında böyle dedi? Çünkü ondan önce imamlarını öyle duymuş. Bakın İbn Cevciye Elhenbeli meşhur bir alimdir. İbn Cevzi ensiklopedidir ilimde. Her her konuda kitabı var. Binlerce tehlifleri var. Kendisi vaizde, vaizde meşhurdur. İhya ölümü Din kitabına okumuş, hoşuna gitmiş. Ama imam olduğu için bakmış bu zayıf hadisler, abuk sabuk şeyler var içinde. Kalkmış kitabına yapmış körplemiş, ihtisar etmiş. Ya sen böyle imamsın, niye geldin bu adamın kitabını ihtisar ettin? Sen zaten tek başına bir imamsın. Yeni bir 10 tane ihya yazarsın. Demek ki adam imamdır, imamın kadrinini biliyor. Ha? ne yapmış? Kalkmış. İhya ilim ve özetlemiş. Minhajul kasidin demiş o kitabı. Yani kasidler yani Allah'ı kast edenler, Allah'ı Allah isteyenlerin matodu. Sen istiyorsun Allah yanına gitme. Hedef nereye? Rabbil alemin, cennet. Al bu matodundur sen. Bu seni Allah-u Teala'ya götür. Törpülemiş, kitabı yarıya düşürmüş. Çok güzel bir kitap. Böğüc bir imam onu özetlemiş. Eydi sen kitabı elin arkası attın. Sen bu imamdan daha iyi misin? Sen özne-i Cevzi, evet benim imamımdır. Hiç de bile imamın değil. Yani halk dili bir şey var. Burada kullanmak tam yeridir ama edeba yıkırıdır. Hiç de bile imamın değil. Neden imamın değil? Çünkü imamı olan onun peşinde gider. E sen imamın bak, İhya'nın özetledi. Sonra 700 sönesinden sonra bu İbni Teymiye'den bir önce İbn-i de bir tabaka sonra bir imam geliyor, adı o da büyük imam, Ahmet İbni, İbn-i Kudama el-Meknisi. Geliyor, ne yapıyor? Bakıyor, İbn-i kitabı çok güzeldir. Akıp ne yapıyor? Bundan da sadece tesavvuf, zühüd, takva babını özetliyor. Ne diyor ona? Muhtasar minhacıl kasidin. min kasidinin özeti diyor. Ne atıyor fıkhi meseleler çıkartıyor bilmem ne sadece eğitim meselelerini koyuyor. İşte al sana o kadar güzel kitap. Kim bir de özetliyor? Ha biz bir parantez arasında bu muhtasar minhacil kasidine elhamdülillah tercüme ettik. İnşallah yani kısa zamanda Allah subhanahu Taala yardım etse bize onun tahsiyinden sonra basacağız. Olmasa olmazımız bir kitaplardan getiririz. İşte bu grup var ya her çeşediyle uzatıyorlar. Bir kısım da var selefilik adına bunların tersidir. Tekfirci olmuşlar. He? Bu zıttır. Hiç bizde biz onlardan cisninde de beliyiz. Biz imamların peşindeyiz. Ne kralcılar, rabiciler taraftarıyız, ne de e, tekfirciler taraftarıyız. Bular her de biz bulardan beliyiz. Biz sırat-ı müstakim üzerine imamların peşindeyiz. Tasavvufçular nasıl imamlara sinerler? Bak bu kralcılar da aynen işte binbazdan bahsederler, İbne bahsederler. Bunlar onları kullanıyorlar. Yen de cahilliklerini. O bir tarafta işte mucahid imamları alırlar, yen yani tekfirciler alırlar, Onlar da onları kullanıyorlar. Halbuki çi tarafta ilakasızdır. Biz orta yolda gidiyoruz arkadaşlar. Sonra kıyamet Dine dönsek bunu için iktisar etti. Birçok imam daha iktisar etti. En son imamlardan da Cemaleddin'in Kasim 100 sene önce vefat etmiş Şam'da o da en güzel şekilde bu kitabı. Sonra Misir'de 50 sene önce Ahmet Şakir'in teyzesinin oğlu o da büyük alimdir. O da onu iktisar etmiştir. Bugün de birçok alim var İhya'l-ü'mdini yine ihtisar etmiş ediyor da ve devam edecek. Ben buradan ilan ediyorum bu çi tarafta İhya-ülüm dinin çitabını okumadıkları için ipin ucunu kaçırmışlar. Ben buradan bu kitabın okumasına davet ediyorum. Bizde eksiklik ne var? Kalbimiz şimdi sadece hard içine böyle malzeme de katılmasa ne olur? Kupkuru olur. Yani biz sadece fıkıh, itikat alsak, eğitim almasak ne oluruz? Yen yani şeyh-ül oluruz. Yen yani bir nevi kuralsız oluruz. Hiçbir kural tanımarız, alim tanımarız. Anlatabildim mi? Biz alimlerimizin sözüyle yollarında gideriz. matotlarına uyarız. Bizim alimlerimiz böyledir, bunlardan da böyle öğrendik. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina muhammedin ve alali ve Sahbi ecmain.